Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amelnâ Men yehdihillahu fele ve men yudlil fele Ve eşhedü en la ilâhe illallahü vahdehu lâ şirikeleh. ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resûlüh. Emma ba'd fe in nestaqil hadîs kitabullah ve hayral hadiyı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Albaniyat dersimizde isim ve Sıfatlar Tevhidi bölümündeyiz. Şöyle sorulmuş, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ile ilgili ayetler müteşabih ayetlerden mi yoksa muhkem ayetlerden midir? Cevap, bir yönden müteşabihdir. Bu keyfiyetlerle alakalı olan kısımdır. Yani nasıl oldukları şekilleri ile ilgili burası müteşabihtir. Diğer yönden müteşabihlerden değildir. Zira manası açıktır. Yani Arap dilinde bilinen manaları vardır. O halde keyfiyet itibariyle müteşabihtir. Çünkü Allah'ın zatının keyfiyetini bilmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının keyfiyetini de bilemeyiz. Bu yüzden hadis imamlarından biri, ki o Ebubekir el-Hatib el-Badadî'dir, şöyle demiştir. Kabul ve red açısından zat hakkında söylenenler sıfatlar hakkında da söylenir. Nitekim bizler zatı reddetmez, ispat ederiz. Zira bu reddediş mutlak bir inkardır. Aynı şekilde sıfatları da reddetmez, ispat ederiz. Lakin bizler zat için keyfiyet belirlemediğimiz gibi sıfatlar için de keyfiyet belirlemeyiz. Yani... Evet. Manası şu, Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında şöyledir, böyledir diyemeyiz. Yani bu e, şekil hakkında konuşmak, müteşabih hakkında konuşmak demektir. Aynı şekilde zat hakkında konuşamadığımız gibi, yani böyle yorum yapamadığımız gibi, sıfatlar hakkında da böyledir. Ama Allah'ın zatı var mıdır? Vardır. Allah'ın eli, ayağı, gülmesi, nuzulü, bunun gibi sıfatları da aynı zat hakkında söylediğimiz gibi. Yani Allah'ın rahmeti vardır, nazarı vardır, ayağı vardır, görmesi vardır, işitmesi vardır. Yani bütün sıfatlar biz bunları ispat ederiz ama keyfiyetleri müteşabihtir Yani nasıl oldukları bu konularda yorum yapamayız ancak vahyin açıkladıkları hariç. Diğer bir soru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhakkak ki Allah, Ad Allah Adem'i sureti üzere yaratmıştır hadisindeki zamir nereye dönmektedir? Yani bu sureti Adem'in sureti üzere mi yoksa kendi sureti üzere mi? Burada nereye dönüyor bu zamir diye sorulmuş. Şöyle cevap veriyor. Bildiğim kadarıyla bu hadisin tevhile ihtiyacı yoktur. Zira İmam Bukhari bunun sayhinde tevhile ihtiyaç bırakmayacak şekilde şu lafızla rivayet etmiştir. Allah Adem'i sureti üzere 60 zira boyunda yaratmıştır. Yani Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır. Adem'in suretinde yaratmıştır manasındadır diyor. Sureti üzere kelimesindeki zamir Allah Teala'ya değil ancak Adem'e dönmektedir. Ama zikredilen hadis bazı sünen kitaplarında muhakkak ki Allah Adem'in Rahman'ın suretinde yaratmıştır lafzıyla gelmiştir. Bu lafızla zayıftır. Zira bu lafızla müdellis bir ravi olan Hubeyb bin Ebi Sabit görebildiğimiz bütün tariklerinde teddis olan an ile riad etmiş ve o bu lafızda tek kalmıştır diyor Elbani. Fakat doğrusu hakikatte bu lafızla sahihtir. Yani İbn Ömer radıyallanmadan, Ebu Reyra radıyallan'dan ve bir de mürsel olarak Atab bin Ebiraba'dan gelen tarihi vardır. Yani Allah Adem'i Rahman suretinde yaratmıştır. Burada e, yani Adem'in Rahman Allah azze ve celle'nin suretinde olmasıyla kastedilen mana şöyle açıklanır. Bu tekrim içindir. Yani mesela Kabe için Allah'ın evi denilir. Bu Allah Azze ve Celle işte Kabe'nin içinde kalıyor haşa böyle değil. Bu manada değil. O evi yüceltmek için Allah'a nispet ederek Allah'ın evi denilir. Mesela Allah'ın devesi Nakatullah. ve Aleyhisselam'ın kavmine gönderi deve için e, bu sıfat verilmiştir. Bu şekilde söylenmiştir. E, yani bu Allah'a bir sıfat olarak değil de e, o deveyi şereflendirmek için Allah'ın devesi denilmiştir. Yani Allah'a ait olan manasında. Burada da suret. Ee, mesela Allah Azze ve Celle'nin suret sıfatı vardır. Müslim'de geçtiği gibi. işte bildikleri bir surette gelecek diye böyle uzunca bir hadisin bir kısmında bilmedikleri surette gelmesi, bildikleri bir surette gelmesi diye bir suret var. Buradaki suretle kastedilen Allah Azze ve Celle'nin yaratma şeklidir. Yani Allah Adem'i kendisine ait yaratma şekliyle yaratmıştır. Yani burada suret, Rahman'ın sureti ifadesi tekrim için söylenmiştir. Buna dikkat etmek lazım. Yoksa işte haşa Adem Aleyhisselam'ın şekli Allah Azze ve Celle'nin şekli gibidir. Böyle anlaşılması doğru bir şey değil. Allah Azze ve Celle mahlukuna benzemekten münezzehtir. Yani bu ayetle bildiğiniz gibi sabit bir durum. Diğer bir soru. ismet yani hatadan korunma yalnızca Allah'a aittir. Sözü doğru mudur? Bu söz nebilerin masum oluşuna aykırı mıdır? Allah'ın ismet ile nitelenmesi doğru olur mu? Cevap bu ifade doğru değildir. Eğer bu ibare doğruysa bu söz nebilerin masum olmadıkları anlamına gelmez. Zira İsmet Allah'a aittir sözünün anlamı benzeri olmayan ismet demektir. Yani onunla beraber herhangi bir hata işlenmez demektir. Nebiler ise masumdurlar. Yani ismet sıfatının mef'ulu olarak masum. Masumdurlar lakin bu ismet masumluk mutlak değildir. Bukhar ve Müslim'in sahihlerinde Abdullah bin Mesud radiyalarından gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazında unutarak bir rekat fazla kıldığı sayı olarak gelmiştir. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Unuttuğum zaman bana hatırlatın. Lakin bununla beraber İsmet Allah'a aittir. Sözünün kullanılması uygun değildir. Dolayısıyla Allah'a ismet ile nitelemek caiz değildir. Burada kastettiği şey e, yani Allah'ın mef'ul olarak ismetle nitelenmesi yoksa Allah'ın ismet sıfatı vardır. Yani koruma manasında Allah korur. E, ismet eder yani. Bu bu şekilde kastedilmiyor buradaki fetvada. Yani Allah azze ve Celle'nin e, hatadan masum olması gibi bu manada e, e, soruluyor. Sorulan soru bu şekilde. Bu ifade doğru değil. Yani sabit olmamıştır. Ama Allah'ın ismet sıfat, yani kullarını koruması bu sıfatı vardır. Bu ayrı bir konu. Rabbin arşa bitişik olması ve keyfiyeti konusuna dalmak. Şöyle sorulmuş. Kitap sünnet veya sahabe sözlerinde Rabb azze ve celle'nin arşına bitişik olmasını nef veya ispat eden bir delil var mıdır? Yani Allah azze ve celle arşa bitişmiş midir, değil midir? Bunu ispat veya nef bir nas var mı diye soruluyor cevap. Bu konuda mutlak bir delil bulunmamaktadır. Bu gibi meseleleri ispat veya nefiyenin salih selefin menhecinden çıkaracağına inanıyorum. Çünkü ispat veya nefiyenin her ikisinden dolayı da sakınca meydana gelir. Yani biz bunu ne ispat ederiz ne nefiy ederiz. Yani bu konuda konuşmayız. İspat etmenin gerektirdiği iki sakınca vardır. Birincisi, kitap veya sünnette sabit olmayan bir şeyin Allah Azze ve Celle'ye nispet edilmesi caiz değildir. İkincisi, biz böyle bir şey ispat veya iddia edersek, Rab Tebarek ve Teala'nın sıfatlarıyla alakalı kitap ve sünnet maslarını tatil yani iptal ve tevil edenlerin bizi ve itham etmelerine bir yol açmış oluruz. Zira onlar bu konuları Allah Azze ve Celle'ye layık olan şekilde değil de beşere layık olan şekilde zahirine göre açıklamaktadırlar. Bu yüzden bu gibi meseleleri ispat etmek caiz değildir. Yine edilmesi de caiz değildir. Zira kitap ve sünnette edilmemiş bir şeyin edilmesi de şu sakıncaları gerektirir. Allah Azze ve Celle mahlukata hulul etmiş değildir. İçine girmiş değildir. Yani muattıla ve vahdedi vücutcuların dedikleri gibi Allah Azze ve Celle her yerde ve her varlıkta mevcut değildir. Aşırı sufiler bu sapıklığı açıkça söylemektedirler. Şu an ismini hatırlayamadığım bir şairleri şöyle demiştir. Alemlerin Rabbi ile mahlukatının misali su ve buzun misali gibidir. Suyu buzdan ayırmak mümkün müdür? Cevap Hayır. Böylece alemlerin Rabbi onlara göre mahlukatın içindedir. Allah Teala zalimlerin söylediklerinden yücedir. Selefi akide Allah Azze ve Celle'nin alemlere ihtiyacı yoktur. Arşa onun üzerine oturmaya ve yerleşmeye muhtaç değildir. Nitekim maturidilerin mutedil alimlerinden birisi bunu açıkça söylemiştir. Mu, mutedillerinden diyorum çünkü maturidiler eşerler gibi pek çok meselede salih selefin akidesine muhalefet etmişlerdir. Ama bu işaret ettiğim zat Allah Azze ve Celle'nin arşa muhtaç olmaksızın onun üzerinde oluşu yani uluvu sıfatını ispat ederek şöyle demiştir. Arşın Rabbi arşın üzerindedir. Lakin yerleşme ve bitişme ile nitelenmez. Çünkü alemlerin Rabbinin bununla nitelenmesi onun arşa muhtaç olması manasına gelir. İmran bin Husayn radıyallahu anh hadisinde bildiğimiz gibi Allah var idi onunla beraber hiçbir şey yoktu. Sünnette açıklandığı gibi sonra arş ve gökleri yaratmıştır. Öyleyse özetle soruda geldiği gibi kitap ve sünnette ispat veya nefiyedilmemiş olan bir şeyi ne kabul ederiz ne de nefiy ederiz. Yani buna benzer bir cevap, bir soru ve cevabı İbn-i Teymiye olan zamanla kendisine Allah cisim midir değil midir diye sorulmuş. i̇bn Teymiye'nin de cevabı yaklaşık Elbani olan söylediğine yakın bir şekilde. Yani biz bunu ne nefiy ederiz ne ispat ederiz. Yani Allah ne cisimdir deriz ne de cisim değildir deriz. Ama kelamcı fırkalar ne demişlerdir? Allah cisim değildir demişlerdir. Yani nefide bulunuyorlar ama bu nefilerinin delili yok. Bu sebeple bir kimse Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat etmeye kalktığı zaman, kitap ve sünnetteki nasları ispat etmeye kalktığı zaman hemen diyorlar ki, işte bunlar cisimlerde bulunan şeylerdir. Siz Allah'ı cisimleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla mücassimesiniz diyorlar. Yani biz bu konuda, yani tevkifi dediğimiz şey Nas neyi söylüyorsa onu söyleriz Nas'ın söylemediği bir şey de söylemeyiz Allah cisim midir Değil midir diye sorulsa Bizim bu konuda verecek bir cevabımız yok Biz su deriz Ne cisimdir deriz ne değildir deriz Eğer Nas'lar söylüyorsa tamam Veya Allah mekandan münezzeh midir değil midir Böyle sorulduğu zaman biz bunu ne ispat ederiz ne nefy ederiz. Ta ki Nas eğer ispat ediyorsa Allah falan mekandadır diye ispat ediyorsa tamam bunu söyle. Ama eğer bunu Nas söylemiyorsa bu bizim akılla, düşünceyle, fikriyatla, tefekkürle elde edebileceğimiz bir bilgi değil. Ancak Nas bildirirse söyleriz. Yani Allah'ın isim ve sıfatları hakkında söyleyeceklerimiz bunlardır. Yani biz Nas'ta geleni söyleriz, Selef'ten geleni söyleriz, Selef'ten gelmiyorsa o konuda sukut ederiz. Yani menhecimiz budur. Onların konuştukları konularda açıklamak, onların sustukları yerde susmak. Yani selefin menhece açıklarken bu söylenir. Kasdelen işte budur. Yani Nas'ın açıkladığı şeyi biz açıklarız, ispat ederiz. Bundan hiç çekinmeyiz. Ama Nas'ın bize bildirmedi konularda da e, yoruma gitmeyiz, fikir yürütmeyiz. Soru, rahimlerde olanı Allah'tan başkasının bilmemesiyle, Modern ilmin anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin erkek mi yoksa kız mı olduğunu belirlemesinin arasını nasıl buluruz? Cevap, burada çelişki yoktur. Zira kastedilen edilen Allah Azze ve Celle'nin rahimlerde olanı bilmede tek olması iki mesele hakkındadır. Yani sadece Allah'ın rahimlerde olanı bildiği e, mesele iki konu hakkındadır. Birinci mesele, Allah bunu zatî ilmiyle bilir, bizatî bilir. İnsanlar ise Allah Azze ve Celle'nin kullar için yarattığı araçlar vesilesiyle bilirler. Yani insanlar vasıtalı olarak bilir. Ama Allah Azze ve Celle vasıtasız olarak, zatıyla bilir. İkinci e, mesela, insanlar güneş veya ay tutulmasını ancak Allah'ın kendilerine musahhar kıldığı ilimler sayesinde meydana gelmesinden uzun bir süre önce haber verirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur, cin 26-27. ayetlerinde. O bütün kaybı bilir. Fakat kayıplarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Bakın Allah Tebarek ve Teala gayb ilmini nasıl ayırıyor. O kaybı zatıyla bilir. Ama seçilmiş hayırlı elçiler bazen bize gayb bilgileriyle gelirler. Onların bunu bilmeleri zat ilimden değil ancak Allah'ın onlara bildirmesi iledir. Öyleyse insanlar için gayb olan bir şeyi Allah'ın yarattığı vesileler ile bilmek, gaybı bilmek demek değildir. İkincisi, Allah Teala rahimlerde olanı bilir buyurduğunda Lokman 34. ayetinde Bunun anlamı rahimlerde olanı ayrıntılı olarak Erkek mi, kız mı, yaratılışı tam mı, değil mi, cennetlik mi, cehennemlik mi Ve başkalarının bilemeyecekleri daha başka ayrıntıları sadece o bilir demektir Yani bugün cihazlarla bunları bilmek mümkün değil Cihazlarla ancak erkek mi, kız mı Yine vasıtalı olarak biliyorsun, öğreniyorsun Kısır, yani sınırlı bir bilgiyle bunu öğrenebiliyorsun ama burada rahimlerde olanı bilmekle kastelen çok daha ayrıntılı şeylerdir. Evet. Soru şöyle gelmiş. Bazı seleften nakledildiği gibi Rab Subhanehu ve Teala'nın iki göz ile nitelenmesi caiz midir? Cevap Böyle inanıyorum. Çünkü bu konuda naslar açıktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Sen bizim gözlerimiz önündesin. Tur suresi 48. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccal kıssasını ve onun ahir zamanda çıkışını anlatırken şöyle buyurmuştur. Hiçbir nebi yoktur ki ümmetini Deccal'e karşı uyarmış olmasın. Ben de sizi uyarıyorum. Şüphesiz onun gözü şaşıdır. Rabbiniz ise şaşı değildir. Bukhari ve Müslim rivayetleri bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde onun gözüne işaret etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Deccal'i bu şaşılık kusuruyla nitelemesi ve Allah azze ve celle'yi şaşılıktan tenzih etmesi onun iki gözü olduğunu gerektirmektedir. Bu ve buna benzer delillerden dolayı selef Allah'ın iki gözü vardır demiştir. Az önce zikrettiğimiz sen bizim gözlerimiz önündesin ayeti de şüphesiz böyledir. Gözlerimiz ifadesiyle kastedilen bazı tevilci muhatlılarının zannettikleri gibi olmasa da sen ancak gözetimimiz, görmemiz ve yardımımız altındasın şeklindedir. kastedilen anlam bu olsa da bu Allah azze ve celle için bu sıfatın ispatını gerektirir. Ben zikrettiğin gibi seleften birinin söylediği şekilde inanıyorum. Şöyle devam etmiş soru. Senin şehirlerden biriyle beraber verdiğin son sohbette bu soru sorulduğu zaman Allah subhanahu ve teala'nın gözü vardır dediğin nakledildi. Bu yalan mıdır yoksa hata mıdır? Elvan diyor ki şu an söylediğim ile size söylenen şey arasındaki fark ne? Soru sahibi diyor ki sen Allah teala'nın bir gözü olduğunu söylediğin nakledildi. Elban de diyor ki şu an bir göz ifadesinin yalan oldu ortaya çıktı. Bu bir yalandır. Yani Elbani ben... Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğunu söyledim, öyle söylüyorum diyor. Diğer bir soru, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, ben Nebiyim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum sözüyle, Allah'tan başkasına kulluk ifade eden isimlerden yasaklamasını nasıl doğru bir şekilde anlayabiliriz? Yani Abdülmuttalib ismini burada zikrediyor. Abdülmuttalib, Muttalib'in kulu, kölesi demek. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'tan başkasına nispetle abd, mesela Abdüresul, Nebi gibi isimleri yasaklamıştır. Bunlar nasıl bulunur diye sorulmuş. Cevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sayh olarak gelen bu hadis ile Allah'tan başkasına kulluk ifade eden isimlerden yasaklaması arasında çelişki yoktur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada kendisini dedesi Abdülmuttalib'e nispet etmiştir. Bu dedesinin insanlar katında bilinen özel ismidir. Bunu söylemekle Allah'tan başkası adına bir kulluk ifade eden bir isim koymuş olmuyordu. Ancak insanlar onu Abdülmuttalib ismiyle biliyorlardı. Soyunun Abdülmuttalib'e dayandığını insanlara bildirmek için onun ismini değiştirecek değildi. Buna bir örnek vereyim. Şia'nın çoğu bildiğiniz gibi Abdul Abdülhasen ve buna benzer isimler veriyorlar. Biz de mesela Abdülhüseyin El-Müracaat kitabında şöyle diyor deriz. Yani Şia müelliflerden birisi. E o isimle meşhur. Hüseyin diye geçiyor onun ismi. Sen tutup burada başka bir şey söyleyemiyoruz. O müracaat kitabı şöyle diyor deriz. Kitaplarımıza da Allah Tebarek ve Teala'dan başkasına kulluk ifade eden isimlerin caiz olmadığını kabul ederiz. Hüseyin falan kitabında şöyle diyor dediğimizde bir anda bir kimsenin Allah'tan başkasına kulluk etmesini onayladığımız gibi bir mana gelmez. Çünkü alimlerin dedikleri gibi köfür sözünü nakleden veya küfrü anlatan kafir olmaz. Öyleyse ben Nebi'yim yalan yok ben Abdülmuttalib'in oğluyum hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan başkasına kulluk ifade eden isimlerden yasaklamasıyla mutlak olarak çelişkili değildir. Çünkü bu ismi koyan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem değildir. Sadece nakletmektedir. Yani onaylıyor manasında değil bu. O, o isimle biliniyor. Abdülmuttalip diye biliniyor. Başka bir isimle söyleyecek olsa kimse bilmez. Evet. Şöyle gelmiş yine soru. Kur'an naslarına karşı mutezilenin menheci nedir? Onların metodu nedir? Cevap Allah Teala şöyle buyuruyor. O gün kimi yüzler parlaktır Rablerine bakarlar. Kıyamet suresi 22-23. ayet. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin kıyamet gününde mümin kullarına ikramda bulunup onların kendisinin kerim veçhini, yüzünü göreceklerine dair bu açık bir nazıdır. Nitekim selefi bir fakih şair şöyle der. Müminler onu keyfiyetsiz, teşbihsiz ve misal verilmeksizin göreceklerdir. Muhtezile ise kulun Rabbinin ne dünyada ne de ahirette göremeyeceğini söyler. Peki bu ayeti nereye götürdüler? Bu ayeti ne yaptılar? Dediler ki o gün kimi yüzler parlaktır, Rablerine bakarlar ayetinin manası Rablerinin nimetlerine bakarlar demektir. Onlar Rablerinin nimetleri diye tevil ediyor. Rabbimiz ise Rablerine bakarlar diyor. Bu yorumu nereden getirdiler? Bunun hasfedilmiş bir mecaz olduğunu söylediler. Bundan dolayı İbn-i Kur'an'da mecaz bulunduğunu inkar etmiştir. Çünkü bu İslami akideyi yıkmak için en büyük ve en kuvvetli kazma olmuştur. Bu nas, Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü görülmesiyle kullarına bu nimeti vereceğini ispat etmektedir. Onlar ise şöyle diyorlar. Bu mümkün değildir. Allah şöyle buyuruyor. Onun misli gibi bir şey yoktur. O iştendir, görendir. Şura 11. ayet. Sonra onlar işten ve gören değildir diyorlar. Neden? Çünkü eğer biz işten ve görendir dersek Allah'ı kendimize benzetmiş oluruz diyorlar. O halde Semih ve Basir'in manası nedir? Diyorlar ki alim demektir, bilen demektir. Semih ve Basir kelimeleri Arapça kelimelerdir ve onlara göre her ikisi de sadece alim manasında, bilen manasındadır. Falan alimdir dediğimizde bu sorunu çözmüş olduk mu bugün Arap dilinde doktora alim denir. Yani yani bilen kimse denir. Bu tabirde sakınca yoktur. Bir insan hakkında alim demek caizdir. E, bu nitelemede nubalâdır. Yani iyi bilen manasında alim, iyice bilen demek. O halde falan alimdir dememiz caiz midir? Evet caizdir. Öyleyse Allah alimdir diyemez miyiz? Çünkü onlara göre bu da Allah'a kula benzetmek olur. Böylece Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal ederler. Yani sen semi ve Basir diyemiyorsak, o zaman alim de diyemem gerekir. Çünkü alim kullar içinde kullanılan bir sıfattır sonuçta. İster itiraf etsinler, ister etmesinler, durum onların Allah'ın varlığını inkar etmelerine ulaştırır. Onları böylece ilzam ederiz. Allah İbnül Kayma rahmet etsin, şöyle demiştir. Mücesime, yani Allah'a mahluka benzeten bir puta ibadet eder. Muattıla, yani tevil yaparak Allah'ın sıfatlarını iptal eden, Yokluğa ibadet eder. Bu yüzden sıfatlara dair ayet ve hadisler hususunda salih selefin menhecini gözetmeyen o tevilciler şöyle derler. Allah yukarıda değildir. Siz Kur'an'da Allah yukarıda değildir diye bir şey buluyor musunuz? Kur'an'da Allah'ın kullarını üzerlerindeki Rablerinden korkarlar diye vasıpladığını buluruz. Onlar ise yukarıda değildir derler. Nail suresi 50. ayet bu zikredilen ayet. Kur'an'da Rahman Arş'a istiva etmiştir. Taha 5. ayet. Ve Nariş dördüncü ayetinde melekler ve ruh ona çıkarlar. Ona yükselirler. Fatır 10. ayetinde güzel söz ona yükselir. Salih amelde onu yükseltir. Ayetleri gibi birçok ayetler bulursunuz. Eğer Allah yukarıda değilse o zaman aşağıda mıdır? Aşağıda değildir. Peki sağda mıdır? Ne sağda ne solda ne önde ne arkadadır. Alemin ne içinde ne dışındadır derler. Öyleyse geriye yokluktan başka ne kaldı? Salih Selef'in menhece üzere olanlar dışında istisnasız olarak bütün kelam alimlerinin vartıya düştükleri ilim işte budur. İstisnasız olarak bütün kelam alimleri, eşarlar ve maturidiler de dahil böyledir. Ancak onlardan Salih Selef'in üzerinde olduğu menhece iman eden bazı fertler, yani tek tük bazı kimseler hariç, mesela Bezlül Emani gazetesinin sahibi, arşın Rabbi arşın üzerindedir, lakin mekan edilme ve bağlantı ile nitelenmeksizin demiştir. Yani onun misli gibi bir şey yoktur. Allah kendisini nitelediği gibi arş üzerine istiva etmiştir. Arşın Rabbi arşın üzerindedir. Lakin mekan edilme ve bağlantı ile nitelenemez. Bakın ey genç kardeşlerimiz. Bizler şu an ilhadın komünizmin ve benzer grupların karşısında durarak İslami toplumu oluşturmak istediğimizi iddia ediyoruz. Onların karşısında neyle duracağız? Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini Salih selefin menheciyle alan biri ilimle mi yoksa kelam ilmiyle mi? Hakikatte belki bu bazılarınız için daha hayırlıdır. Anlamıyorlar. Şayet sizler kelam ilminin dersini görseniz elbette batıl ehli size karşı hücceti ikame ederdi. Yani batıl ehli size galip gelirdi. Çünkü komünist mülhitler ve benzerleri sana bu kainatta bir ilah yok derler. Sen de ona hüccet ikame edemezdin. Sen ilah vardır derdin. O da sana onu bana göster der. Onlardan biri aya çıktığını ve Allah'ı göremediğini söyledi der. Komünist sana alemlerin Rabbini bana göster der. Sen de ona ne yukarıda ne aşağıda, ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada, alemin ne içinde, ne dışındadır derdin. Bu sözlerle o mülhede hüccet ikame edebilir miydin? Hayır. Lakin şayet sen Allah'ın şayetlerini ayetlerini okusan onun misli gibi bir şey yoktur. O iştendir, görendir. Allah her şeyden büyüktür. Biz onu ikna etmek istemiyoruz. Ona çok az dışında Maturidi ve Eşarilerin kitaplarında bulunan bu sözleri söylesen İslam'a davet edemezdin. Lakin diyorum ki sizin için veya bazılarınız için kelam ilmi okumamış olması daha hayırlıdır. Bu bir gerçektir. Bu sözü işten garipseyebilir ve Müslümanlardan bu akidede olan kimse bulunuyor mu diyebilir. Evet, El-Gazali'nin kitaplarını okuyun. İhya-ı Ulumiddin'i okuyun. Bugün Akait adı altında yayınlanan yeni risaleleri okuyun. Orada... Ben Allah'a inanıyorum sözüyle Allah'a inanmıyorum sözünü eşitleyen şeyler bulacaksınız. Yani bunların akide kitaplarında Gazali'nin akide kitaplarında ve bu sondan çıkan eşari üzere Maturidi Akides üzere yazılmış kitaplara baktığın zaman Allah'a inanıyorum sözüyle Allah'a inanmıyorum sözü arasında hiçbir fark bulamaz. Neden? Neye inanıyorsun? İşte Allah'a inanıyorum. Allah nerede? Ne yukarıda, ne aşağıda, ne sağda, ne solda, ne kainatın içinde, ne dışında? Yani yokluğun tarifini yaparlar. Evet Allah ne büyüktür ne küçüktür esas üzere yani büyüklük ile küçüklük ile için iman ediyorum derler. Bu yeni asriye baskısında mevcuttur. Allah'ın ne yukarıda ne aşağıda, ne sağda ne solda olduğu esası üzere iman ederler. Bu kitaplarda, mizanda hiçbir ağırlığı olmayan bu gibi şeyler bulursunuz. Bu yüzden Şeyhülislam i̇m ve bunlar gibi muhatavallar arasında meydana gelen tartışmada hazır bulunan Dimeşk emirlerinden, valilerinden birine Allah rahmet etsin, o onların sözlerini dinlemiş, i̇m temiye'nin sözlerinin kitaba, sünnete ve salih selemin sözlerine dayalı olduğunu görmüş ve bu sahih hakideyi benimsemiştir.'' Şeyhül İslam İbn Temiye'ye dönüp o şeylere işaret ederek şöyle demiştir. Şunlar Rablerini kaybetmiş bir topluluktur. Neden? Çünkü ne yukarıda ne aşağıda ne sağda ne solda diyorlar. İman, vaat, tehdit ve namaz terk eden hükmü meseleleri akidenin e, bu başındayız. Soru şöyle gelmiş. Müslümanlardan namaz kılıp oruç tutan, lakin evliya ve sahiller hakkında itikatlar gibi bazı şirk fiiller işleyen kimseler vardır. Onların İslam'dan çıkmış olduklarını ve cehennemde ebedi kalacaklarını söyleyebilir miyiz? Cevap Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bir Rasul göndermedikçe azap edici değiliz. İsra 15. Ayet Onlara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya daveti Allah'ın indirdiği şekilde geldiğinde sonra bunu inkar ederlerse onlarla müşrikler aynıdırlar. Yani sahih kitap ve sünnet nasları ulaştıktan sonra inkar ederlerse müşriklerle aynı durumdadırlar. Ama eğer davet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine nazil olduğu gibi ulaşmamışsa, yani yalın halde ulaşmamışsa, Allah ona davetin kendisine ömrünün sonlarında ulaştığı kimse gibi veya daveti anlayamayan ahmak kimse gibi muamele eder. Nitekim bazı hadislerde bu zikredilmiştir. Hani dört e, kişi kıyamet günde işte bunlar arasında ahmak bunak, Deli, yani bir de fetret ehli. Bunlar gibi muamele eder. Onlar kıyamet günü Arasat Meydanı'nda özel bir muamele görürler. Kafirlerin hükmünde olsalar da Allah azze ve celle onları cennete sokmaz. Ancak onlara bir elçi gönderir, itaat eden cennete girer, isyan eden ise cenneme girer. Yani davet sahih, yalın bir şekilde ulaşmamışsa o fetret ehli gibidir diyor. Onların ve benzerlerinin sorumlu olacaklarını mutlak olarak söylemek caiz değildir. Ancak davetin onlara doğru bir şekilde ulaştığını varsayarsak, bununla beraber inkar ederlerse bu hariç, bu müstesnadır. Soru. Kişinin ilk hesaba çekileceği şeyin namaz olacağını, eğer o düzgünse diğer amellerinin de düzgün olacağı, bu o bozuksa diğer amellerinin de bozuk olacağını açıklandığı hadisten, tembellikle namazı terk edenin Allah Azze ve Celle'ye kafir olacağı anlaşılır mı? Cevap. Ben bu hadisten dinden çıkaran küfrü anlamıyorum. Zira şer'i naslarda gelen bütün küfür lafızları dinden çıkaran küfür değildir. Ancak küfrün türleri vardır. Birincisi itikadi küfürdür. ikincisi ameli küfürdür. Bu ikisi kalbi küfür ve lafsi küfür olarak da taksim edilebilir. Burada namazı terk eden, <gülüyor> e, e, namazı terk edenin kafir olduğunu gösteren açık hadisler vardır. Lakin biz namazın farz oluşuna iman etmekle beraber tembellikle terk eden, bu konuda namazı terk etmekle kusurunu itiraf eden, hevasına veya şeytana tabi olan, yahut meşguliyeti veya daha başka sebeplerle namazı terk edip, namazı terk edişini temize çekmeyen, namazın farz oluşunu inkar etmeyen kimsenin kalbiyle ona iman edip, iman ettiği şeyi uygulamayan kimse olduğunu söyleriz. Yani münafık tarifini yapıyor adeta elbani burada. <gülüyor> namazı terk etmesi bakımından bu ameliyle kafirlere iştirak etmiştir. Bu yüzden bu amelinin Kâfirlerin amellerinden olduğunu söyleriz. Zinanın haram olduğuna inandığı halde zina eden veya hırzılığın haram olduğuna inandığı halde çalan kimse gibi pek çok kimsenin durumunda böyledir. Lakin bazen modern bir eğitimle yetişen bazı gençlerden işittiğimiz gibi namazın zamanının geçtiğini söyleyenler dinden tamamen çıkmış olurlar. Bu meselenin sınırı İslam'ın itikat ve amel olarak düşünmemiz gerektiği ve itikadın asıl olup amelin buna bağlı olduğunu kabul etmemizdir. Bu yüzden deriz ki namazın farz olduğuna inandığı halde tembellikle terk eden kimsenin küfrü ameli bir küfürdür. Bu dinden çıkaran bir küfür manasına değildir. Bu elbaninin görüşü. Bu meselede alimler arasında meşhur bir ihtilaf vardır. Ebu Hanife namazı terk edenin tevbe edinceye kadar veya ölünceye kadar hapsedileceği görüşündedir. Şafi ve başkaları namazı terk edene namazın emredileceği, tevbe etmezse kafir olduğundan dolayı değil de had cezası olarak öldürüleceği, had olarak değil kafir olarak defnedileceği görüşündedirler. Hakikatte bu namazı terk eden gibi kimselere zorlama ve kılıç arz edildiği zaman, yani can alıcı nokta burası, Elbani ile birleştiğimiz nokta burası, namazı terk eden kimseye zorlama yani baskı yapılıyor kılıç arz ediliyor yani kılmazsan öldürüleceğin deniliyor ona eğer tevbe edip namaz kılmazsan seni öldüreceğiz denilir öldürülmeyi tevbeye tercih ederse bu kimsenin müslüman olarak öleceğini asla düşünemeyiz o itikadi bir küfür ile kafirdir öyle olmasa öldürülmeyi nasıl tevbeye tercih edebilir yani bunu ancak kafirliğinden yapar diyor sonra geçen hadise gelince onun amellerinin kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Yani namaz kılmayan bir kimsenin diğer amelleri kabul edilmez. Yani mesela aslında şu son cümle, son paragrafta aynı şeyi Şafii Raynollah da söylüyor. El Üm kitabında. Yani ölümü göze aldığı halde yani kadı hüccet ikam etmiş, tevbeye çağırmış yani namazı terkinden dolayı ya namazı kılacak ya öldürüleceksin. Bu kimse ölümü göze alarak eğer namaz kılmıyorsa bu artık kesinlikle kafirdir. Yani onun kalbinin kafir olduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Bizim de itikadımız bu zaten yani. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı terk eden kafir olmuştur. Bu biz buna böylece iman ederiz. Geriye bizim zaman içerisinde yani bizim zamanımıza gelinceye kadar işte fıkhi ihtilaflar, kimisi işte namazın terki, tembellikle terki küfür değildir, kimisi küfürdür demiş. Böyle ihtilaflar var. Sahabe döneminde böyle bir ihtilaf göremeyiz. Ama sonraki fakirler tevil etmişler, yorum yapmışlar ve farklı görüşler olmuş. Dolayısıyla bir namaz kılmayan veya namaz kılsa bile namazın terkini küfür görmeyen bir Müslüman bu sebeple hemen alakta kafir olmaz. U hüccetin ulaşmasını gerektiren bir durumdur. Yani ona ilim ulaşmış ama e, bu e, karışık bir ilim. Mürekkep cehalet var yani. Batıl ulaşmış ona, batıl bir yolla ulaşmış. Bu giderilmedikçe zaten e, onun hakkında böyle bir hüküm vermek doğru değil. Yani itikadının, kalbinin itikadının e, bu yönde inkar üzere olduğunu söylemek doğru değil. Ancak ne olur? Saidler'e ulaştıktan sonra kalbinin kafir olduğu diliyle veya ameliyle ortaya çıkar. Bunu en net ortaya çıkaran şey, bir kimsenin kafir olduğunu en net ortaya çıkaran şey, kılıç zoruyla, yani öldürülme pahasına o küfründe ısrar etmesi, ha bunun küfründe artık hiçbir şüphe kalmamıştır. Elban'de zaten bu konuda aynı şeyi söylüyor. Gördüğü gibi Elban'ın akidesi, mürci akidesi değildir. O sadece ee, işte asırlardan beri ihtilaflar sebebiyle, yani bilgi kirliliği sebebiyle ortaya çıkan durumları değerlendirdiğinden e, yani her namaz terk edenin alayatla kâbri olmadığını söylüyor. Evet. Soru meclislerinizden birinde namazı terk eden kimsenin tekbirindeki hata birçok sapıklık kapısının anahtarıdır dediniz. Bize bu meseleyi açıklamanızı rica ediyoruz. Yani bu konuyla yakından alakalı başka bir soru sormuş. Cevap bu meselenin ayrıntılarını defalarca anlattık. İtikadi küfür ile ameli küfrün arasının ayrılmasını da tekrar ettik. Zira namazı terk eden kişi iki halden birindedir. Ya onun meşru olduğuna inanıyor yahut inkar ediyordur. Yani namazın ya farz olduğuna inanıyor ya inkar ediyordur. İkinci durumda olan kimsenin kafir olduğunda Müslümanların icma vardır. Eğer namazı inkar ediyorsa icmayla o kafirdir. Aynı şekilde dinde bilinmesi zorunlu olan her bir meseleyi inkar eden de böyledir namaz dışında dinde bilinmesi zaruri olan yani alimle cahilin eşit seviyede bildiği konuları inkar edenlerde de durum böyle canlılar kafirdir. Lakin burada namazı inkar etmeyen, meşruluğunu itiraf eden, lakin amel olarak onu yerine getirmeyen, namaz kılmayan bazen kılıp bazen kılmayan kişiye gelince böyle bir durumda bu adamın kafir olduğunu söylersek bu söz mutlak olarak doğru olmaz. Zira küfür inkar etmektir. Bu adam ise Allah Teala'nın kafirler hakkında nefislerinde kesin olarak bildikleri halde inkar ettiler buyurduğu gibi namazın meşruluğunu inkar etmiyor. Namaz kılmayan insanlardan birini örnek olarak ele alırsak ona neden namaz kılmıyorsun ne kardeş diye sorulsa der ki Allah tövbemi kabul etsin vallahi dünya beni meşgul etti çocuklar beni meşgul etti gibi sözler söylese Elbette bu sözler mazeret değildir. Lakin bize bilmediğimiz bir şeyi ifade etmiş olur. Zira bizler onun kalbinde olanı bilemeyiz. Bu adam bize namazın meşru olduğuna, farz olduğuna iman ettiğini ifade ediyor. Şayet cevabı şu şekilde olsaydı bunun aksidir. Yani o zaman küfür oldanlaşılırdı. Şöyle deseydi. İnsanlar kültürsüz oldukları bir zamandaydılar ve sıcak bir ortamdaydılar. Onların spor türünden bazı işlere ihtiyaçları vardı, şimdi ise bunun zamanı geçmiştir. Şu an bizim için namaza ihtiyaç duymayacağımız yeni vesileler var dese, işte bu küfürdür. Böyle bir kimsenin varacağı yer cehennemdir. Ama ilk şekildeki gibi cevap verse, Allah terbimizi kabul etsin ve Allah şeytana lanet etsin dese, bu sözler bize bu adamın namazın meşruluna farzlığına inandığını gösterir. Böyle bir adama kafir dersek gerçeğe ters düşmüş oluruz. Çünkü bu adam namazın meşru olduğuna ve İslam'ın tümüne iman ediyor. Onu nasıl tekfir edebiliriz? Bundan dolayı biz namazı, orucu, haccı veya ameli ibadetlerden herhangi birini terk eden arasında fark görmüyoruz. Böyle birinin tekfir edilmeyeceği görüşündeyiz. Bu kimse inkar ettiği zaman tekfir edilir. İman ettiği zaman ise tekbir edilmez. İman etmiş bir kimsenin tek bir söz sebebiyle tekbir edilmesi caiz değildir. Bundan dolayı birçok hadisler sonunda şu ifadeler gelmiştir. La ilahe illallah diyen ve zerre ağırlığınca ameli olmayan kimse cennete girecektir. Lakin onun zerre ağırlığınca imanı vardır. Bu iman kişinin cehennemde ebedi kalmasına mani olan, kömür gibi siyahlaşana kadar yandıktan sonra olsa da cennete girmesine sebep olan imandır. Lakin bu kimsenin Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahidlik etmesi, Allah'tan ve Resulü'nden gelen her şeye iman etmesi şarttır. Namaz kılmasa, oruç tutmasa ve hac yapmasa yahut hırsızlık veya zina etmiş olsa da böyledir. Şimdi bu şuradaki ifadeye dikkat edin. Allah'tan ve Resulü'nden gelen her şeye iman etmesi şarttır dedi değil mi? Demek ki bu namaz kılmayan kişi neyi bilmiyor? Namazın terkinin hükmünü bilmiyor. Çünkü Allah Resulü'nden ona ulaşsa ki namaz terk eden kafirdir. Buna iman etmesi lazım değil mi? Yani sen bu nasıl ulaştırdığında hala namaz kılmıyorsa onun kafir olduğunu anlarsın. Ama o ulaşmadan yani din hakkında bildiği peygamberden kendisine ulaşan dil öyle bildiği şey namazı tembellikle kılmazsan büyük günah işlemiş olursun. Öyle biliyor adam. Yani bu inkarcı değil. Bu ayrıma dikkat edin. Bütün bu meseleler ameli küfür ve itikadi küfür terazisine konduğunda aralarında fark yoktur. Mesela zina eden adam tekfir edilir mi? Hayır derler. Deriz ki hayır yavaş bu adam zinanın haram olduğunu söylüyor mu? Yoksa cahillerin dediği gibi helal haram yoktur mu diyor. Böyle olursa kafir olmuştur. Böyle diyorsa kafir olmuştur. Hırsızlık yapan veya herhangi bir günah işleyen de böyledir. Mesela adam insanların gıybetini yapar ve Allah'tan sakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır buyuruyor desen, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemez dese kafir olur. Yine bütün din hükümlerinde yerine getirmez farz olanlar ve işlenmesi haram olanlarda haramlardan bir şeyi kalbiyle helal sayan kafir olur. Lakin ameli olarak bu günahlara düşer ve günah işlemiş olduğuna itikad ederse o tekfir edilmez. Bu konuda ister farzlardan biri, ister haramlardan biri olsun, bütün şer'i hükümler arasında fark yoktur. Biz bunu, yani Elba'nın bu söylediklerini de tabi mutlak kabul etmiyoruz. Dediğimiz gibi <gülüyor> ilmin ulaşması şartıyla doğru. Yani mesela bir kimseye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan açık bir şekilde namazı terk eden kafir olmuştur sözü. Müslim hadisi, bunun saatini kabul ettiği halde, yani ulaşıyor bu hadis. Buna rağmen namaz kılmıyorsa onun küfrünün bir küfür olduğunu anlarız. Ama bu ulaşmamış. Yani toplumda gördüğü şey direkt, bilgi kirliliğiyle namazın terkini küfür olarak bilmiyor. Bu adam mücerret namazı terk etmek ve kafir olmaz. Diğer taraftan bak Elbani'nin e, diğer konudaki ters örneği de e, dikkat çekici bir şey. Mesela zina eden kafir midir? Hayır derler. Elbani burada itiraz ediyor. Diyor ki hayır kafir de olabilir. Zinayı helal olarak görüyor mu, görmüyor mu? Ama sırf ameline bakarsan mücerret zin etmek küfür değil. Büyük günahlardan. Ama bunu helal gördüğünden mi işliyor yoksa haram, günahkar olduğunu itiraf ederek mi işliyor? Burası önemli. İşte e, buradaki ayrım meydana gelen küfrün itikadi bir küfür mü, ameli bir küfür mü? Buna dikkat edilmesidir. Mesela zina eden zina ettiği sırada mümin değildir diyor hadiste. Ama başka bir Hazreti de diyor ki La ilahe illallah diye zina dese etse, hırzlık da yapsa cennete girecek. Mesele imana bağlanmış. Yani kalbin itikadına bağlanmış. Biz kalbin itikadını bilir miyiz? Yani aynı fiili iki kişi zina ediyor. ikisinde yakalıyoruz. Birisi günahkar olduğunu itiraf ediyor. Birisi de e olur ben istediğimle yatar kalkarım diyor. Elal sayıyor yani. İkisi aynı fiili işliyor ama birisi kafir, birisi değil. Birisi günahkar. Bunun gibi. Yani itkadi, itkatta olanı ortaya çıkarmak lazım. Dolayısıyla namazı terk eden bir kimse de, yani ilgili naslar, namazın küfür, terkinin küfür olduğuna dair naslar ulaşmadığı için terk ediyor. Biz bu adam kâbri olduğunu söylemeyiz. Ama nasıl ulaştırmışsın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözü, Allah Azze ve Celle'nin ayeti, bu konuda sahabenin icmağı. Buna rağmen terk ediyorsa, ha bu adam kalbinin itkadı küfür içerdiğinden bunu yapıyor dersin. O o zaman anlaşılır. Bunu en net anladığın durumda işte verilen örnekte olduğu gibi kadın kılıcı dayadı boyuna, Yani namazı kılmazsan öldürüleceksin. O hala kılmıyor. Ha, bu net bir küfür artık. Bunda hiç kimse tereddüt etmez. Yani ölüm pahasına adam namaz kılmıyor. Var mı böyle? Yani? Bilmiyorum. Ben duymadım hiç. Evet, bir soru daha aktaralım. Günahkar muayhitlerin cehenneminin son bulması ve müşriklerin cehenneminin kalıcı olması. Soru şöyle gelmiş. İbn-i Kayım, Vabilus Sayyip adlı kitabında, bu e, tercümeyi dağıttık ya, Dualar ve Zikirler mi adı? Rahmet Yağmurları. Rahmet Yağmurları diye tercüme edilen, o kitap yani, o kitapta da diyor. Vabilüs Said adlı kitabında Tevhid Elinin, cennetinin son bulacağı. Müşriklerin, Cennemin'in ise kalıcı olduğunu kabul ediyor. Onun bu meselede iki farklı görüşü mü vardır? Cevap, evet. Rev'ul Estar, Butlani Kavli Men Kale Bifena'in Nar kitabına yazdığım, mukaddimemde açıkladığım gibi, Hadil Ervah İla Biladil Efrah kitabının, bu ee, bu İbn Kayyim'in Hadler kitabı Cennetin Tasviri adıyla bir zaman tercüme edilmişti. Cennetin vasfı hakkında güzel bir eseri. Orada bu konuyu ayrıntılı olarak ele almıştır İbn Kayyim. Şeyhül İslam Mübin Tevmiyye de aynı şekilde nitekim bazı suretlerini yayınlanmıştık. Ee, i̇kisi mutlak olarak cennetin son bulacağını söylemişlerdir. Lakin İbnül Kayyim'in El Vabilus Sayib'deki sözü ilk görüşünden doğru olana dönüş yaptığını gösterir. Müşriklerin cehennemi son bulmaz. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Oradan çıkmak istedikçe oraya iade edilirler, geri çevrilirler. Secde Suresi 20. Ayet. Müşriklerin cehennemi ve orada azap görmeleri sonsuzdur. Bunun nihayeti yoktur. Özellikle de isyankarların cehennemiyle müşriklerin cehennemini ayırt eden ve isyankarların cehenneminin son bulacağı, müşriklerin cehenneminin ise tıpkı müminlerin cenneti gibi kalıcı olduğunu ifade eden Sorunu ve şüpheyi giderem bu sözü gördüğümüzde İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyemel ilimlerini takdir eden Müslümanların bu söze aldanmamaları gerekir. Şöyle gelmiş soru. O zaman bu görüşün doğrusu tevhid elinin günahkarlarının cenneminin son bulacağı mıdır? Cevap evet kesinlikle. Zira bir muahhit cehennemde sonsuz olarak kalmaz. Evet bir sonraki derste. İçinizde hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramış olmasın. Meryem suresi 71. ayetinde geçen uğramanın manası nedir? Bununla ilgili soru ile devam edeceğiz. Sayfa 138. Subhanekallahum ve bihamdik ve ashadu an la ilaha